Git tevekkül et ki kişilerin en iyisi mütevekkil olanlardır. Mütevekkil olanlar değil, Allah'a tevekkül ederlerdir. Mütevekkil olmak tek başına tembellik demektir. Allah'a tevekkül ettiğin zaman otomatik kontrole bağlanmak ve Allah'ın dediklerini yapmak demektir. Allah sana çalış diyor, uğraş diyor. Ve alallâhi fel Allah'a tevekkül, ettevekkül alallâh diyor. Tevekkaltu alallâh diyor. Allah'a tevekkül etmek demek, Allah'a bağlanmak, O'nun emirlerini yerine getirmek için Çünkü Allah'ın bizden istekleri var, emirleri var. Tevekkül tek başına tevekkül değil. Tek başına olursa O'nun adına meskenet derler. O'nun adına tembellik derler. Miskinlik derler. Fe azamta fe Bir işe başladığın zaman Allah'a tevekkül et diyor. kuran Tevekkülü işle beraber söndü. Bir gün Hazreti Ömer mescide giriyor. Bakıyor ki birkaç kişi namaz vakti değil ama namaz vaktinin dışında namaz kılıyor. Siz ne yapıyorsunuz burada? Benim? Ne namazı diyor? Hazreti Ömer. Yönet Allah rızası için namaz kılıyor. Peki sizin işiniz yok mu? Diyor? Yok diyor. İş güç yapmıyor. Peki sizi kim yediyor? Kim misal? Ümmet-i Muhammediye ne verirse veririz. Evet. Siz ha biz rahnumu tevekkiliyiz diyorlar. Biz tevekkül ehliyiz diyor. Aynen Hazreti Ömer evet. diyor ki siz tevekkül ehli değilsiniz, kendellersiniz. Hadi bakalım şimdi. Evet. Kovalıyor zırbaşla kovuyor onları mec. Gidin giriş yaptı. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak da izazen tefeceler selam Allah diyor. Tevekkül eder, işle beraberse Halimet dedi. İş yaptığın zaman Allah'a külür. Nedir? Sen tohumu ekersin. Sürersin, kazarsın, ekersin. Orada biter. Ondan sonrasını Allah'a havale edecek. Sen kendine düşeni yapacaksın. Ondan sonra işi Allah'a havale ediyor. Kendine düşeni yapmadan tevekkül diye bir şey yok.